Radyo Tiyatrosu Şahit Yapım Mehmet Gösoğlu Yazan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Ses Kayıt Ahmet Atalay Kurgu Hasan Dinç Program Yönetmeni Erol Güldiken Ne bekliyorsun vursana topa hadi oh, Yoruldum biraz dinlenelim Orhan Saatlerdir oynuyoruz Tam kızışmıştık oyun bozanlık ediyoruz Yapmayın durun yapmayın oh. Oh. Oh. Oh. Yapmayın Biri bağırdı Yok. duydun mu Sizde. Evet birisini dövüyorlar galiba oh. Gel bakalım oh, Sana gelirken Parayı oh. getir demedik mi ha Patronun tepesine attırmadan parayı çıkart hadi ya, Yahu ne laftan anlamaz adamsınız Param olsa vermez miyim sanıyorsunuz Yok işte yok Son defa söylüyorum parayı veriyor musun vermiyor musun Bak arkadaş şakamız yok Emir aldık ya parayı verirsin Ya da leşini sereriz Yapmayın acıyın param yok diyorum Birkaç hafta müsaade edin parayı getiririm Anlaşıldı sen sözde yola gelmeyeceksin Şimdi görürsün gününü Son defa söylüyorum ...parayı veriliyor musun vermiyor musun? Delirdiniz mi siz? Bırak o bıçağı bırak diyorum. Geberteceğim seni. al. Al bakalım. Aa, ah, yandım. Cezanı buldun işte. Sana şakam olmadığını söylemiştim. Şimdi cesedi arabaya kadar taşıyıp... ...bagaja koyma işi kaldı. Böylece ne benim seni öldürdüğümü öğrenecekler... ...ne de cesedini bulacaklar. Aman Allah'ım katil... Katil adamı öldürdü, bıçak mı öldürdü gördün mü Orhan? Korkudan elim ayan titriyor. Gel hemen kaçalım buradan Ekrem. Katil bir görürse bizi de öldürür. Doğru söylüyorsun. Kaçalım hemen. Aa, aya aya. O da yana. Koş gelince korkuldu galiba. Hey, neler oluyor orada? Siz ikiniz durun bakayım orada. Eyvah, gördü oh, Olduk Siz ikiniz ne arıyordunuz burada bakayım ha? Şey, bir şey yapıyorduk. O oyun oynuyorduk efendim. Ne oyun oynuyordunuz? Şey, şey oyunu. Yalan söylemeyin. Oyun mayın oynamıyordunuz burada. Beni gözetliyordunuz değil mi? Hadi doğruyu söyleyin bakayım Şey biz biz, biz kurbağa avına çıkmıştık efendim Madem şey, öyle yakaladığınız kurbağaları gösterin bakayım Nerede ha Şey daha yakalayamadık Hemencik kaçıyorlar bizi görünce Evet geçen hafta bir sürü yakalamıştık Hep arkadaşlarımıza dağıttık ama bugün bir tane bile yakalayamadık daha Ya demek kurbağa avlıyordunuz öyle mi Ay, Şey gidebilir miyiz artık efendim Tamam tamam gidebilirsiniz Yok olun şimdi hadi yani? şimdi siz ikiniz bir cinayete mi şahit oldunuz? Vallahi de billahi de doğru söylüyoruz komiser amca. Adamın biri bir adamı bu çok öldürdü. Ben de gördüm komiser amca. Ekranla oynuyorduk. Tesadüfen şahit oldum. Peki bıçaklanan adamın öldürüldüğünü nereden biliyorsun? Şey hiç hareket etmiyordu. Bıçağı yiyince hemen yere düşüp ölecek olmuştu. Peki sonra? Katil öldürdü adamı arabanın bagajına koydu. Biz tam kaçacakken ikimizi yakaladı. Bize ne yaptığımızı sordu. Biz de kurbağa havana çıktık dedik. <gülüyor> Bakın çocuklar anlattığınız çok ciddi bir olay. Yani <gülüyor> uydurmuyorsunuz ya. Eğer beni kandırmaya çalışıyorsanız. inanın doğru söylüyoruz komiser amca. Neden yalan söyleyelim ki? Anlaşıldı. Ergun! Buyurun efendim. Minibüs kapıda mı? Az önce geldi efendim. Çocukları alıp minibüse bindir ben de geliyorum. Bakalım anlattıkları doğru mu değil mi? Patron bu işe sevinecek. Fırıncı parayı vermezse gözünü yaşına bakma gebert demişti. Ben de geberttim işte. <gülüyor> Yalnız şu cesetten kurtulmanın... Ha <gülüyor> işte. Sarı Yer sahiline geldik. Atırafta kimse yok. En iyisi burada durup cesetten... ...kurtulmak. Cesetten kurtulmanın en güzel yolu... ...denizdir. Dalgaların bir cesedi nereye... ...götüreceğini kimse bilemez. <gülüyor> Cinayetin işlendiği park burası mı? Evet komiser amca. O adamı burada bıçaklayarak öldürdü. Yüzünde kocaman bir çıban vardı. Elindeki bıçağı adamın gözüne sapladı. Ergun çevreyi bir araştır bakalım. Olayla ilgili herhangi bir delil ipucu bulabilecek misin? Baş üstüne komiserim. Evet. Cinayet burada işlendi diyorsunuz. Ama ortada ceset meslet yok. Söyledik ya. Ceseti arabanın bagajına koydu o katil. Gözlerimizde gördük efendim. Komiserim hiçbir şey bulamadık. Ne boğuşma olduğunu ne de cinayet işlendiğini gösterir bir ipucu yok. Peki kan lekesi filan. Çocuklar adamın bıçaklandığını söylüyorlar. Ortalarda kan izi olması gerekir. Maalesef komiserim en ufak bir belirti bile yok. Mutlaka biz gittikten sonra kan izlerini temizlemiştir. Zaten adama bir kere vurmuştum. Bu kadar yeter. Binin arabaya bakayım. Bizi nereye götüreceksiniz? Nereye olacak ailelerinizin yanına? Onlara iki çift laf söyleyeceğim. Bizi şikayet mi edeceksiniz efendim? Evet, ders kitabı yerine polis romanları okuduğunuz ve tehlikeli hayaller gördüğünüzü söyleyeceğim. Ya! Demek fırıncı parayı vermedi ve sen de onu öldürdün öyle mi? Evet patron. Sen parayı vermezse gebert demiştin ya İyi yapmışsın Başkalarına göz daha olur bu Sonra da cesedi kimse görmeden Ayağına taş bağlayıp denize attım Aferin Böylece peşinde delil bırakmamış oldun Yalnız patron iki küçük çocuk beni gördü galiba ne? Nasıl gördü Çocuklar bir şey görmediklerini Kurbağa avına çıktıklarını söylediler ama Bana kalırsa cinayeti işlediğimi gördüler patron Allah kahretsin sana temiz iş yap dememiş miydim? Bir şey yapacağın zaman arkanda şahit bırakma demedim mi? Ama onlar küçük iki çocuktu patron. Ne yapabilirdim ki? Sersem gerizekalı. Fırıncı gibi onları da öldürebilirdin. Şimdi başta sen olmak üzere ben ve teşkilat tehlike içindeyiz. Eğer çocuklar hakikaten cinayeti görmüşse... ...polis ne yapar yapar bizi bulur. Tabii polis çocuklara inanırsa patron... Neden inanmasın ki? Ortada ceset yok, kan lekesi yok... ...en ufak bir ipucu bile yok. Ekrem, hadi kahvaltı hazır, gel oğlum. Geliyorum anneciğim, gazeteye bakıyordum. Anne, anne, anne şuraya bak, bak gazeteye bak. Ne var ne oldu efendim? Şuraya bak anne, bak şu resme. Şu açık kafalı adam var ya, işte o geçen gün katilin öldürdüğü adamın resmi. Hala mani hikaye, akıllanmadın mı daha? Babanı da, beni de rezil ettin komiserin önünde. Ama ben yalan söylemedim ki anneciğim. Vallahi de billahi de o gün katil bu gazetede resmi çıkan adamı öldürmüştü. Yeter, bir daha bu evde böyle şeyler söylemeni istemiyorum. Şimdi adam gibi otur ve kahvaltını yap, hadi. <gülüyor> Orhan... ...Orhan aç şu kapıyı... ...kim çalıyorsa kıracak ayol aç... ...duydum anneanneciğim şimdi açarım... ...Orhan... ...Orhan bir sen neler oldu... ...ne oldu nedir bu halim... ...annen evde mi İşe gitti gir içeri... ...ne var ne oldu yüzün benimle... ...anneannenin yanında konuşmayalım... ...senin odana gidelim tamam mı... ...kimmiş gelen... ...aa Ekrem'miş... Hayrola küçük dedektif. Hı, hayırlı günler efendim. Şey ders çalışmaya geldim de. Aferin aferin. Geçin içeride çalışın. Anlat hadi ne oldu? Al gazeteye bak. Gibi göreceksin. A, ama bu adam bu adam. O katilin öldürdüğü adam değil mi? O ya oku bak resmin altında ne yazıyor. Yukarıda resmi görülen fırın sahibi yaşar sevilen. iki gündür kayıptır. <Gülüyor> Bir bilseler ki kayıp değil öyle olduğunu. İşte gördün ne yapacağız şimdi Orhan? Bilmem karakola mı gitsek ki İyi ama komiser amca inanmamıştı ki bize. Evet ama bu sefer inanır. Gazetedeki resmi görünce yalan söylemediğimizi anlar. <Gülüyor> i̇ster inansın ister inanmasın. Gel gidelim Orhan. Yine mi siz? Bu sefer niçin geldiniz bakayım? Size bugünkü gazeteyi getirdik efendim. Ne varmış gazetede? Katilin öldürdüğü adamın resmi. Alın bakın. Verin bakayım. Hani nerede? Bakın şu alt taraftaki resim işte. Ha gördüm. Nefes'in resmi kızın sahibi Yaşar sevilen iki gündür kayıptır. Kendisini gören veya tanıyanların aşağıdaki telefona başvurmaları rica oldu. Eee ne varmış bunda? O katilin öldürdüğü adam buydu komiser amca. Geçen sefer bize inanmamıştınız. <gülüyor> Güldürmeyin beni çocuklar. Bu basit bir kayıp ilanı ya. Okumadınız mı resmin altını? İlanı karısı vermiş. Ama komiser amca... Her gün böyle kaç kayıp olayı oluyor biliyor musunuz? Bu da ya karısıyla ya da kayınvalidesiyle ailevi bir sebepten dolayı kavga edip... ...başını dinlemek için birkaç gün ortadan kaybolmuştur. Ama efendim... Siz de hemen adamı cinayete kurban götürdünüz öyle mi? Ama komiser amca inanmıyorsunuz katilin öldürdüğü adam bu adamdı. Yeter. Hadi bakayım derhal evinize gidin ve derslerinize çalışın tamam mı? Eğer bir daha karşıma gelirseniz... Şimdi komiser amca yine inanmadı bize Büyük insan olsaydık inanırdı Çocuğuz ya Ekrem aklıma ne geldi gazete yanında değil mi Yanında niye sordun Gel o haberi yazan gazeteciyi telefon açıp Cinayet olayını bir de ona anlatalım Belki inanır bizi. Harika iyi düşündün bunu Orhan Gel hemen telefon açıp her şeyi anlatalım Katili de fırıncıyı da tanıdığımızı söyleyelim Önce jeton alalım şuradan sonra da hemen okula gidelim Saat yaklaşıyor çünkü Çocuklar Çocuklar Çocuklar derse başlamadan önce Sizlere bugün toplumumuzda çok ayıp sayılan bir konuyu anlatacağım Konu yalanla ilgili Aa, yalan. <gülüyor> yalan söylemenin mahsurlarını tek tek anlatacak değilim Sadece adam öldürmek kadar yalan söylemek de çok kötü bir suçtur Yazık Öğretmen bizim de yalan söylediğimizi sanıyor ekran. Kimse inanmıyor ki bize Arkadaşlarımız bile Girin. E, affedersiniz öğretmen hanım. Ne varsı Osman efendim? E, müdür Bey Ekrem Doğhan odasına çağırıyor efendim. Demek öyle. Gazetemizi resmi çıkan fırıncıyı öldürdüler ha? Evet efendim. İlginç. Hayal görmediğinizden emin misiniz çocuklar? Neden hayal görelim ki? Kimse inanmıyor bize. Ne ailemiz, ne komiser, ne arkadaşlarımız. Ama sizi inanmamakta herkes haklı çocuklar. Kızmayın buna. Neden bir şey Çünkü olayı ispat edilecek hiçbir dilil, hiçbir iz yoktu ondan. Ortada ne ceset var, ne kan var, ne katil var. Hiçbir şey yok. Kaç kere söyledik. Cesedi araba bagajına koydular. Peki arabanın plakasını aldınız mı? Yok hiç aklımıza gelmedi. Peki katili iyice gördüğünüze göre tarif edin bakayım. Nasıl birisiydi ne giymişti hatırlıyor musunuz? Ben ha? hatırlıyorum. Şöyle iri yarın siyah saçlı siyah kalın kaşlı birisiydi. He yanağında da bir çuban izi vardı. Korkuş bir suratı vardı. Filmlerdeki kötü adamlara benziyordu. Peki tek başına mıydı yanında kimse yok muydu? Bilmiyoruz cinayeti işlerken tek başınaydı. Yanında başka biri olsaydı muhakkak görürdük. Hepsi bu kadar mı? Evet efendim. Yoksa siz de mi bize inanmıyorsunuz? Tam bilemiyorum ama haber haberdir. Şöyle yan yana durun da bir resminizi çekeyim. Neden resminizi çekiyorsunuz? E, gazetede çıkacak haberi yazacağım ya. Bir resim de cinayetin işlendiği yerde çekeceğim. Hadi düşün bakayım. ...gazeteyi bırak da kahvaltını yap Kemalcan Çay... Tamam Tamam ah O da ne? Olamaz. Hayrola <gülüyor> neden gülüyorsun? <gülüyor> Gazeteye <gülüyor> bakmadım mı hanım? <gülüyor> Baksana bizim çocukların... ...resimleri var. Ekrem'le Orhan'ın. Sahi mi? Dün bir gazeteci resmimizi çekti demişti de... ...inanmamıştım ona. Hı, al bak al. Pek de yakışıklı çıkmış keratalar. Aa, yazıyı okudun mu? Küçük şahitler kayıp fırıncının öldürüldüğünü söylüyorlar. Aa, ama çok oldu bu çocuklar. Şimdi sorarım ben ona. Ekrem, Ekrem diyorum sana. Efendim anneciğim. Çabuk buraya gel bakayım. Ha, sert davranma çocuğa lütfen Nimet. Sen karışma lütfen. Zaten bu çocuğu şımartan da sen değil misin? Allah Allah. Bu işin şımarıklıkla ne ilgisi var Nimet? Hem neden yalan söylesin ki? Madem ki cinayeti gördüm diyor, görmüştür. Doğru olamaz mı yani? Sen komiserden daha mı iyi bileceksin yani? Hem komiser ne dedi? Çocuğunuzun hayal dünyası fazla geniş. Çok polis romanı okuyor. Hem ayrıca komiser önce çocuklara inanıp... olay yerine bile gitmişti. Ama ne bulmuştu? Hiç. Ne ceset, ne katil, ne kanizi. Hiçbir şey yokmuş ortalıkta. E, olmayacak tabii. Çocuklar katilin cesedi arabaya koyduklarını söylüyor ya. Evet anneciğim geldim işte. Gördün mü bugünkü gazeteyi? Hayır görmedim. Bak bak şuna Orhan'la birlikte resmin çıkmış Sahi mi bakayım yaşasın Nihayet bize ilanan birisi çıktı işte Ekrem oğlum Efendim babacığım? Bak yavrum sana yalan söylüyorsun demiyorum ama Bu yaptığınız çok tehlikeli bir iş Farkında mısınız Yok neden tehlikeli e Şimdi şöyle bir düşün Bu cinayeti sen ve Orhan'dan başka gören yok değil mi e Yok tabi yalnız ikimiz var artık orada. İşte işin Tehlikesi burada oğlum Bu bir oyun değil Gerçek hayattaki olayları bir oyun olarak görmeyin. Şimdi bu katil yakalanırsa... ...hakim onlara nasıl ceza verecek biliyor musunuz? Bilmem. Hmm. Sizin şahitliğinize dayanarak ceza verecek. Bana ne cezasını çeksin öldürdü o amca ne olur yapma öldürme beni diye yalvarıyordu Oğlum sen babanın ne deliğini anlamadın galiba Baban diyor ki o katili gören sen ve Orhan'dan başka kimse yok Yok tabi İşte bu yüzden yani o kanlı katil hapse girmemek için sana ve Orhan'a zarar verebilir eğer sen ve Orhan şahitlik yapmazsanız hiç kimse o katili cinayetle suçlayamaz. Ama biz gördük babacığım şahitiz biz. Hala anlamıyor musun Ekrem? O katil Fırıncı'yı öldürdüğü gibi seni ve Orhan'ı da... Ya susar mısın Nimet? Ekrem. Efendim babacığım? Bundan böyle bu olayla ilgili kimseye ama hiç kimseye tek bir laf bile etmeyeceksiniz tamam mı? ...kimseyle konuşmayacaksınız. Hele televizyonculara, gazetecilere... ...tek bir kelime bile söylemeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? İyi ama babacığım... ...adaletin yerine gelmesine yardımcı olmak vazifemiz değil mi? Öğretmenlerimiz bize hep böyle söylüyor Yeter artık tartışmayalım. Bu işi unutacaksın. Ne böyle bir cinayeti gördünüz ne de şahitsiniz tamam mı? Bundan böyle yalnız derslerinizle ilgileneceksiniz. Hadi bakalım şimdi doğru odana yürü. Peki babacığım. Kemal. Efendim. Doğru mu bu? O adam yakalanmamak için şahitlere bir şey yapar mı? Bilmiyorum ama yapabilir. Cinayeti Ekrem ve Orhan'dan başka gören olmadığına göre... ...bizim çocuklarda şahitlik yapmazsa katili kimse suçlayamaz öyle değil mi? E eh, öyle tabii. E o halde... ...aman Allah'ım açık açık söylesene Kemal. Bu çocukların başı dertte mi şimdi? Dur canım telaşlanma hemen. Daha ortada fol yok yumurta yok nimet. Ben sadece aklımdan geçenleri, olabilecekleri söyledim. Ama söylediklerin çok mantıklı Kemal. Katil Orhan'la Ekrem'i öldürürse... ...arkasında tek bir şahit bile bırakmamış olur. Öyle değil mi? Saçmalama nimet. Adam öldürmek kolay mı sanıyorsun? Öyle söyleme. Prıncıyı gündüzü öldürdüğüne göre... Ee... Gazetede resmim çıktı diye mi ağlıyorsun anneciğim? Deli çocuk sana o kadar söyledim unut bu cinayet işini diye. Ama biz bir cinayeti gördük anneciğim nasıl unuturuz ki? <gülüyor> Size ne? Doğru da olsa sizi neden ilgilendiriyor ki? <gülüyor> Sizin üstünüze vazife mi yani? Öyle söyleme anne bir de o öldürülen adamı düşünsene. Eğer biz görmeseydik haber vermeseydik Böyle bir cinayetin işlendiğinden Kimsenin haberi bile olmayacaktı Katil serbestçe gezecek Belki başkalarına da ölecekti Baban Baban sen çok küçükken ölmüştü Ama neden ve nasıl ölmüştü biliyor musun Hayır bilmiyorum söylememiştin ki Bir katilin kurşunuyla ölmüştü İyi bir polisti baban Mert dürüst cesur bir polisti o gün görevliydi bir ihbar üzerine arkadaşlarıyla olay yerine gitmişti ama yakalamak istedikleri adam ateş edince kurşun babana isabet etmiş ve ölmüştü aslan baba demek şehit <gülüyor> olmuş en. evet bu evi onun ölüm parasıyla aldık ama senin onun gibi olmaman için hep dua ediyorum Orhan Babam haklı olanı savunmak için canını vermiş. Ben de onun oğlu olduğumu ispatladım işte. Ama sen ağlıyorsun anneciğim niçin? Onların, o katillerin seninle Ekrem'e zarar vermesinden ürküyorum Orhan'ım. Katili sizden başka gören yok. Ya katil peşinde şahit bırakmamak için sizleri de. Aman ya Rabbim, aklıma geldikçe delirecek gibi oluyorum. Lanet olsun. Lanet olsun. Gördün mü ha? Gazeteyi gördün mü? Bir de onlar çocuk. Beni doğru deriz tarif edemez diyordun. Ama patron nereden bilebilirdim ki? Tanımışlar seni. Tanımışlar seni. O iki bacaksız seni aynen tarif etmiş haşim. Bir elime geçirecek olursam o veletleri. İstedikleri kadar Haşim'i tarif etsinler patron. Fırıncı'yı öldürdüğünü nasıl ispat edecekler peki? Mustafa doğru söylüyor patron. Polislerin her şeyden önce... ...fırıncının cesedini bulmaları lazım. Orası öyle. Orası öyle ama... ...dua edin de cesedi bulamasınlar. Yoksa... Asıl aradığınız katilin resmini bulabildiniz mi çocuklar? Arıyoruz efendim. Komiser amca, bütün bu klasörlerde hep sabıkalıların, katillerin bir resmi var. Hı. Evet, yalnız katil değil, kanunsuz iş yapan bütün sabıkalıların resmi var. İnşallah bulursunuz o katilleri. Yüzünde çıban olan o korkunç suratlı adamı nerede görsem tanırım. İşte işte buldum gördün mü onu resmi burada tanıdım onu bakın bakın. Sahibi? hangisi Orhan? İşte bu komiser amca yüzünde çubanı bile var bak. Anlaşıldı. Ergun. Buyurun komiserim. Cinayet masasına bildirin. Katilin eşkali teşhis edildi. Eski sabıkalılardan Haşim Kara. İki kere hapse girmiş çıkmış. Suçları hırsızlık ve silahlı soyguldu. Ayrıca fotoğrafhaneye söyleyin de... ...Haşim Karan'ın resmini çoğaltıp basına ve teşkilata dağıtsınlar. Baş üstüne komiserim. Alo. Evet benim. Evet dinliyorum. Hı, evet. Evet. Kimliği tespit edildi mi? Ya. Demek oymuş. Anlaşıldı. Soruşturmaya hemen başlıyoruz. Çocuklar. Buyur komiser amca. Fırıncının cesedi az önce bulunmuş Sarıyer sahillerinde bir balıkçı bulmuş Üzerinden çıkan kimlikten cesedin fırın sahibi Yaşar sevilene ait olduğu da Tespit edilmiş Yani şimdi artık bize inanıyor musunuz komiser amca Evet inanıyorum Çünkü artık elimizde yeteri kadar delil vardı onda Ceset ve katilin eşkali Yaşasın sonunda katil yakalanacak artık Evet ama size gelince Katil yakalanıp mahkemeye çıkartılıncaya kadar Artık bu işten uzak duracaksınız Tamam mı Peki ya katil yakalandıktan sonra ne olacak komiser amca? Sizin şahitliğinizle adalet o katili layık olduğu cezaya çarptıracaktır. İşte korktuğun başıma geldi. Hem fırıncının cesedini buldular hem de çocuklar sabıka kaydından Haşim'i tanıdılar. Lanet olası! Kahrolası Afacanlar! Hayret! Nasıl teşhis etmişler anlayamadım Yüzündeki o çıbandan Tanınmayacak gibi değil ki yüzün Dinleyin Bu iş giderek tehlikeli bir hale almaya başladı çocuklar Eğer hapse girmek istemiyorsak O çocukları bulup öldüreceksiniz tamam mı? Ne? <gülüyor> öldürecek miyiz? Evet başka çare yok Ama patron onlar daha çocuk Nasıl öldürebiliriz ki? Fırıncıyı nasıl öldürdüyseniz Başkalarını nasıl öldürdüyseniz öyle Aksi takdirde o bacaksızların şahitliği hepimizi müebbet hapse götürür. Yalnız bu sefer dikkat edin de arkanızda başka bir şahit bırakmayın. İşte o bacaksızların okulu burası. İki katlı bir. Acaba hangisini topluyorlar? 3C sınıfında. Gazete röportajında okumuştum. Hakları da Ekrem ve Orhan. Dur şu bahçe süpürana demeye soralım sınıfını. Kolay gelsin. Eyvallah. Buyurun ne istemiştiniz? 3C sınıfı kaçıncı katta oluyor? Giriş katında. Lah şu binanın solundaki pencereyi görüyor musun? İşte orası. Sağ ol. Gel Mustafa. Camdan içeriye bir bakalım bizim şahitler ne yapıyor Neden bakacağız ki Yoksa buradan mı ateş edeceksin Korkma elimi çocuk kanına bulamak istemiyorum Niyetim sadece korkutmak Belki korkarlarsa şahitlikten vazgeçerler Gel bir gözükelim abacanlara Çekeni yakalarsam kulağından tutar atarım Herkes öndeki imtihan kağıdıyla meşgul olsun hey, Orhan ne var İkinci soruyu yapamadım Sen yaptıysan Beceriye bak Beceriye bak Orhan Ne var ne oluyor Anneciğim katil Katil dışarıdan bize bakıyor Öğretmenim katil buraya bakıyor Neler söylüyorsun sen Orhan ne katili nerede Biraz önce camdan bize bakıyorlardı öğretmenim Ben de gördüm öğretmenim Vallahi billahi bakıyorlardı Allah Allah bahçedeler mi yani Şu arkaları dönüp kapıya gidenler mi yoksa Evet evet onlar öğretmenim Şu iri yarı oğlanı Hemen doladım onları Birinin yüzünde çıban izi vardı Eğer söyledikleriniz doğruysa bu iş ciddi bir tehlike harc etmeye başladı demektir Siz burada bekleyin ben müdüre gidip durumu anlatayım Orhan Efendim şey ben korkmaya başladım. Ya sen? Ben de. Baksana buraya. Okulun bahçesine kadar geldiler. Evet. Eve yalnız gitmeyelim. Boralarla birlikte gidelim. Onlar da bizim mahallede oturuyorlar. Bizi de bekleyin biz de sizinle de geliyoruz Ne o yalnız gitmeye korkuyor musunuz yoksa Kim biz mi Kimden korkacakmışız ki Kimden ne olacak katillerden Korksaydık gidip polise söylemezdik Ama katiller candanbars Siz de bana anneciğim diye bağırdınız Alay etme Bizim gördüğümüz cinayeti sen görseydin Belki aklını kaçırırdı Arkadaşlar Orhan ile Ekrem doğru söylüyor Hangimiz bir cinayete şahit olsak korkardık Hem baksanıza o katiller korkmadan okulumuza bile gelmişler. Neden gelmişler ki buraya? Ya bizi korkutmaya ya da fırıncı gibi öldürmeye. Görüyor musun Mustafa? Bu çocuklar cin gibi. Mahsustan yalnız gitmiyorlar da arkadaşlarıyla gidiyorlar. İkisi de çok akıllı. Zaten akıllı olmasalar seni tarif edemezlerdi. Patron aklı galiba. Önünde sonunda bu ikisini öldürmek zorunda kalacağız. Öldürmek mi? Burada mı? Şimdi mi? Yok canım. Herkesin içinde cinayet işlenir mi? Bir punduna getirip tenha bir yerde işlerini bitireceğiz. Evet. Madem öyle neden takip ediyoruz hala? Nerede oturduklarını öğrenmek için. Bakarsın bir gece evlerini ziyaret ederiz o bacaksız şahitlerin. <gülüyor> Tamam nimet tamam. Sakin ol biraz. Ne olur ağlama anneciğim. Bana bir şey olmadı ki. Şimdi olmadı ama ya sonra olursa? Bak okulun içine kadar girmiş o katiller. Bir şeyler yapmalısın Kemal. O gözü dönmüş katillerden oğlumuzu korumalısın. Tamam hanım, tamam. Merak etme. Yarın sabah karakola gider durumu anlatır. Ekrem ve Orhan'ın koruma altına alınmalarını isterim. Sen merak etme. Merak etme demesi kolay. Anayım ben, ana. Artık harekete geçebiliriz. Eve halkı yatalı bir saat oldu. Tamam gidelim. Çuval yanında mı? Yanımda yanında. Allah'tan çocuk giriş dairesinde oturuyor. Balkon kapısından gireriz içeri. Hı hı. <gülüyor> tamam. Elmasla pencerenin camını kesin. Aman dikkat et keserken camı yere düşürme tamam mı? Merak etme ilk defa kesmiyorum. <gülüyor> Kestim işte. Ee, yardım et de camı duvara dayayalım. Tut şunun ucundan. Tuttum. Yavaş. Şimdi yavaşça içeri girelim. Takip et beni Tuna. Merak etme peşindeyim. Bacaksız nasıl da mışıl mışıl uyuyor. Ama ses çıkartma Tuna. Eğer çocuk uyanırsa ev algını başımıza toplar. Ya merak etme dedik ya. Ben çuvalı hazırladım. Tamam. Yavaşça yanaşalım bakalım. <gülüyor> Allah kahretsin vazoymuş. Salak yerim. Sana dikkat et demedim mi? <gülüyor> Çeneni bacaksın Yoksa şu bıçakla dilim dilim doğrarım seni Tanıdım sizi siz o kadar dillersiniz İmdat Senin İmdat, İmdat! <gülüyor> Ne yaptın <gülüyor> Durdun mu yoksa çocuğu Kapat çeneni de sağa solu bir dinleyelim Çocuğun sesini duyan var mı yok mu anlayalım Neyse Çocuğu duyan olmamış Haşim Çocuktan hiç ses çıkmıyor öldü mü yoksa Hayır Sadece bayıldı. Aptal aptal bak bana şu çubalın ağzını aç. Çocuğu içine koyalım. Sonra da arabanın bagajına tıkılmadı. hadi. Öteki çocuğun evi ne taraftaydı? Az ileride yaklaştık. Çocuk ölmemiştir inşallah. Sen de amma yufka yüreklisin be. Ölürse ölsün. Sonunda ikisini de öldürmeyecek miyiz yani? ...ha şimdi ölmüş ha sonra ne fark eder. Yavaşla. Ev şu sağdaki beyaz boyalı. Pekala. Burası mı? Evet. Şu bahçe içindeki ev. Giriş katı. Harika. İşimiz rast gidiyor. Giriş katı olduğuna göre mesele yok. Onun da camını keserek içeri gireceğiz. Çıkar bakalım. Elimde. Çuvalı da aldım yanıma. Aferin gel benimle. Kes hadi cama. Peki. kestim. Yardım et bana. Tamam. Ver. Şimdi içeri girelim. İşte uyuyor bacaksız. Dikkat et Dula. Tamam tamam. Allah kahretsin. Lanet olası kedi ödüm koptu. Kuyuruna basmışım. Sana dikkat et demedim mi? Hey, ne olur. İmdat. Anneciğim. Lanet Anneciğim, olsun. Koş. Çocuk yandı. Kaçalım haşim. Anneciğim yetiş. Öldürüyorlar beni. Orhan! Orhan oğlum neden bağırdın? İltişe anneciğim! Bak benzerinin önündeler! Çabuk kaçalım yakalanacağız! Lanet olsun! Şimdi gösteririm onlara! Alın bakalım! Çabuk kaçalım! Dur. Kadının şakası yok ateş ediyor! Kaçsılar! Oğlum evladım iyi misin? Sana bir şey yapmadılar ya! Onlar anneciğim katiller! Fırıncayı öldürenler beni de öldürmeye gelmişlerdi! Tamam! Sakin ol! Gittiler! Kaçsılar korkma artık yavrum. Ekrem, Ekrem, anneciğim çabuk Ekremlere haber verelim. Onu da öldürebilirler. Evimize geldiklerine görün, mutlaka onun da evine gideceklerdir. Aman ya Rabbi E tabi hemen polise haber vereyim. İyi akıl ettin Orhan. Anneciğim o silahı nereden buldun? Rahmetli babanın beylik tabancasıydı. Şehit olduktan sonra teşkilat geri almamıştı. İyi ki almamışlar. Yoksa bu gece seni... <Gülüyor> Aman Allah'ım. Aklıma bile getirmek istemiyorum. Yavrum, evladım. Anne ne olur beni sevmeyi bırak da hemen polisi ara. Katiller ona zarar vermeden Ekrem'i korusunlar. Oğlum, evladım benim. ...gözü dönmüş katiller oğlumu kaçırmışlar. Sakin ol Nimet. <gülüyor> Merak etmeyin hanımefendi. En kısa zamanda yakalayacağız onları. Bütün ekiplere haber verdik. Her yerde onları arıyorlar. Ne olur söyleyin komiser bey. O katiller oğlumu öldürürler mi? Küçücük oğlumu kıyarlar mı? Ne olur söyleyin. Şey, hayır bunu göze alamazlar. Bu alçaklığı yapmaları için öbür şahitide... ...yani Orhan'ı da kaçırmaları lazım. Orhan sağ oldukça Ekrem'e dokunamazlar. Ee, o halde Orhan'ı koruma altına alın komiserim. O gözü dönmüş katiller ne yapıp yapıp Orhan'ı da kaçırmak isteyeceklerdir. Merak etmeyin. Yarından itibaren gerekli tedbirleri alacağız. Orhan'ı gece gündüz koruma altında tutacağız. Belki böylelikle o iki katilde de yakalayabiliriz. O kadar da söyledim. Bırak bu işin peşinde oğlum. Sana ne kim kim öldürmüşse öldürmüş karışma dedim. Çocuklarınıza kızmayın hanımefendi. Aslında onlar her namuslu vatandaşın yapması gerekeni yaptılar bir cinayete şahit oldular ve polise bildirdiler. Eğer onlar korkup da bize bildirmemiş olsalardı o iki katil kimdir daha kaç insanı acımadan katlederdi. Ne olur adam anneciğim. Ya seni de kaçırsalardı? Ya öldürseler de? Yok. <gülüyor> Yo, bundan sonra seni okula okula göndermem oğlum. Yapma anneciğim. Okula gitmezsem sınıfta kalırım sonra. Ne olursa olsun. Göz göre göre senin öldürülmene seyirci kalamam. Ekrem'i nasıl kaçırdılar unuttun mu? Onu kaçıran gözü dönmüş o iki çılgın katil. Önünde sonunda seni de kaçırmak isteyecektir. Onların amacı ikinizi de öldürerek gerilerde şahit bırakmamak. Ben açarım. Sakın ha. Sen otur oturduğun yerde. Ben açarım. Kim o? Benim bekçi Selami. Karakoldan geliyorum. Bir dakika bekçi efendi. Hayrola bekçi efendi? Komiser bey gönderdi. Orhan'a göz kulak olacakmışım. Sahi mi? Allah razı olsun. O da okula gideceğim diye tutturmuştu. Dur çantasını alıp gelsin seninle. Bir yerden bitme seni Kurbağa avlıyorduk diye beni kandırırsın ha? Al bakalım Kurbağa nasıl avlanılmış gör gününü Anneciğim <gülüyor> Yeter bırak çocuğu görmüyor musun döverek öldüreceksin Sen karışma Hem ne fark eder ki sonunda öldürmeyecek miyiz <gülüyor> Her neyse sakinleş biraz tamam mı Sen de amma yufka yüreklisin be Madem böyle şeylerden hoşlanmıyorsun Neden girdin ki çetemize Tamam evlat ağlama sen de tamam mı Ben biraz dışarı çıkacağım Dikkat et de kaçmaya kalkışmasın çocuk. Tamam ağlama artık gitti. Hadi sil gözlerinin yaşını. O katil bizi öldüreceğini söyledi. Öldürecek misiniz bizi? Şey yok canım. Bakma senin öyle söylediğine. Ama o çok kötü biri. Farıncı'yı öldürürken gördük onu. Onu öldüren bizi de öldürür. Korkma korkma kimse kimseyi öldürmeyecek. Vakit geç oldu Yat uyu biraz sen hadi O katil Farınca'yı neden öldürdü fırıncının bir suçu yoktu Onun oğlu pis kirli işlere bulaşmıştı Satmak için aldığı Esra'nın parasını ödememişti Çetede parayı babasından istedi O da vermeyince Neyse senin aklın ermez böyle şeylere Yat uyu hadi Haber yok mu komiser bey İnanın elimizden geleni yapıyoruz hanımefendi Ekipler köşe bucak her yerde onları arıyor Arıyorlar ama bulamıyor. Neredeyse 24 saat geçti komiser bey Hala en ufak bir ipucu bulamadınız Koca İstanbul beyefendi Saat başı bir suç işleniyor <gülüyor> Üzüntünüzü anlıyorum ama Biz de boş durmuyoruz Haşim denen o azılı sabık aldığın, Kimlerle işbirliği yaptığını Nerelere takıldığını Eski arkadaşlarla her tarafta araştırıyoruz Önünde sonda mutlaka bulacağız onu Ya oğlum Ekrem'im 24 saattir bizden Yuvamızdan ayrı Ne yiyor ne içiyor ona neler yapıyorlar Allah'ım çıldırmazsam Sen benim aklımı koru Güzel Demek o meraklı şahitlerden birini yakaladınız ha Evet patron Geriye kaldı öbür bacaksız onu da yakalayacağız Ama öteki çocuğun yanında bir bekçi var Hiç ayrılmıyor yanından ona hmm. göre Yani koruma altında mı Evet patron İstersen yakaladığımız çocuğu hemen öldürüverelim Saçmalama Haşim Öteki sağ kaldıkça paçayı kurtaramayız Ancak ikisini de öldürürsek Gerimizde şahit bırakmamış oluruz <gülüyor> Neyse iki güne kadar o çocuğu ne yapıp yapıp bulmaya bakın Kaçırın onu. Bu işin fazla uzaması bize zarar verir. Malum iki gün sonra Bulgaristan'dan gemiyle yeni mal gelecek. Esrar mı? <gülüyor> Bu sefer yalnız esrar değil. Eroin, kokain, hap aklına ne gelirse var. <gülüyor> Malı bekletmeden gerekli yerlere dağıtmalıyız. Şey mal nereye gelecek patron? Neden sordun Tuna? Hiç yani merak ettim de. E Zamanın gelince söylerim. Şimdi siz malın nereye geleceğini bırakın da serbest olan o çocuğu bir an evvel yakalamaya bakın. O iki bacaksızın şahitliği yüzünden milyarlarca liralık malın yakalanmasını riske sokmayalım. Boşuna zaman kaybediyoruz Haşim. Bekçi bir an olsun çocuğun yanından ayrılmıyor. Merak etme ben planımı yaptım. Arabayı ben kullanacağım. Sen yanında oturacaksın. Çocuk ile evinin bulunduğu sokağa girdiği zaman... ...yanlarında duracağız. Ve sen arabadan inerek bekçiye bir adres soracaksın tamam mı? Sonra. Bekçi seninle meşgulken ben öbür kapıdan inip çocuğu yakalayacağım. Bu arada sen de bekçinin başına tabanca vurarak bayıltacaksın. Nasıl planım ama? Şey <gülüyor> iyi de bekçi beni tanımaz mı? Nereden tanıyacak ki? Çocuk da tanımaz seni. Cinayet işlerken sen yanımda değildin ki. O yalnız beni gördü. Hadi bin bakalım arabaya. Fazla gecikmeden bitirelim bu işi. Peki. De. Birazdan sokağa girecekler. Hazır mısın Tuna? Hazırım. Aa bir dakika bekçi efendi. Buyur bir şey mi istedin? Ee, Bayırgülü sokağını soracaktım. Buranın yabancısıyım da. Bayırgülü sokağını. Şimdi bak buradan böyle devam edeceksin. Ha. Doğru gideceksin. Hı -hı. Ah, tamam mı? Imdat, imdat, çocuğu yakaladım. Harekete geç Tuna. Ha. Hey e, siz de kimsiniz? Bırakın o çocuğu. Al sizi. bakalım. Aa. Ah, ah, ah. <Gülüyor> Alçaklar, katiller Geçeyi öldürdüğünüz gibi beni de öldüreceksiniz Yapa çeneni çocuk Seni de gebertirim yoksa <gülüyor> Yavrum Oğlum, Orhan'ım Alçak herifler, namussuzlar Gözü dönmüş bunların Koruma altındaki çocuğu hiç korkmadan kaçırdılar Söyler misiniz komiser bey O alçaklar ne yapacaklar oğlumu? İkisini birden öldürecekler mi Elinizde bir ipucu yok mu Burada durup ölüm haberlerini mi bekleyeceğiz Biz elimizden geleni yapıyoruz efendim Boş oturmuyoruz Tek ipucu o yanağında çıban olan Haşim adlı sabıkalı Ama bütün aramalara rağmen onu da bulamıyoruz Peki ya o bekçi Oğlumu kaçıranların arabasını görmemiş mi Plakasını almamış mı komiser bey? Maalesef bekçinin ifadesini alamadık daha. Başına kötü vurmuşlar. Komada yatıyor. Gelin. E, komiserim hastaneden geliyorum. Bekçi nasıl? Komadan çıktı mı yardım İfadesini alabildin mi? E, bir saat önce kendine geldi. Olayı anlattı. Araba siyah bir şahinmiş. Ya. Peki plakası onu tespit edebilmiş mi? Evet efendim. Ha, işte bu güzel haber. Hemen trafikle temasa geçin ve plakanın kime ait olduğunu tespit edin Adresi alıp ve ekipleri oraya yollayın Baş üstüne komiserim eh, Yavaş yavaş işin sonuna gelmeye başladık hanımefendi Birazdan arabanın kime ait olduğunu öğrenir Katilleri kısa zamanda ele geçiririz Oğlum Orhan'ım bir tane. İnşallah başına bir iş gelmeden ona sağ salim Ekrem'le birlikte kavuşuruz İşte geldik Yardım et çocuğu içeriye depoya taşıyalım Tuna Olur ağzındaki tıkacı çıkartayım mı? Fark etmez çıkart İstediği kadar bağırabilir Bu metruk yerde kimse sesini duymaz nasıl olsa <gülüyor> Haklısın <gülüyor> Heh, Çıkarttım işte Çıkarttım <gülüyor> işte Az bu olacaktım boğulacaktım. Ne istiyorsunuz bizden? Neden kaçırdınız bizi? <gülüyor> Bakıyorum çenen açıldı bücür. Tuna götür şu yerden bitmeyi arkadaşının yanına. Ne olur. Hadi bakalım yürü. Boşuna nefesini tüketme. Sonra gebertinceye kadar döver bu adam seni. Gir içeri. Bak arkadaşın da burada. Ekrem! Şimdi git arkadaşının yanında uslu uslu otur tamam mı? Bizim dışarıda işimiz var. Seni de yakaladıklarına göre artık ikimizi de öldürür bu katiller. Seni dövdüler mi? Dövdüler. O yüzünde çiban olan esas katil çok dövdü. Öbürü iyi adam hiç dövmüyor. Ekrem. Efendim. Bu katiller hakikaten bizi öldürecekler Öldürecekler. Beni kaçırdıkları zaman konuşuyorlardı. Tek çare bizim ölmemizmiş. Biz de ölürsek geride bir tek şahit kalmazmış. Ne anlamadım Şimdi sen çocukları kaçıran o katillerin kullandığı arabanın plakası sahte miymiş dedin Evet komiserim maalesef sahteymiş Trafiğe kayıttığı böyle bir araba yokmuş İşte şimdi mahvolduk Ergun Elimiz kolumuz iyice bağlandı Benim bütün umudum o plakaydı ah, Ekrem ve Orhan'ın ailelerine ne diyeceğiz biz O zavalların gözyaşlarını nasıl dindireceğiz Ya Rabbi sen bize yardım et bir şeyler yap Kemal Ekrem'im üç gündür o katillerin elinde Orhan'ı da yakaladıklarına göre Mutlaka öldüreceklerdir onu Çıldırmak üzereyim Ne yapabilirim ki nimet Polis her yerde onları arıyor ...emniyetin üst düzeyinde tanıdıklarım var... ...onları anlattım durum. ...şehirde ne kadar polis varsa onları arıyor... ...sen anaysan ben de babayım... ...ben senin gibi gözyaşlarımı dışarıya değil içime akıtıyorum günlerce... ...Allah kimsenin başına bir olay vermesin... ...insanın eli kolu bağlı kalması kadar kötü bir şey yok... ...ala bir haber yok mu... ...çıldırmak işten değil... Yüzünde kocaman bir çıban izi var Altlarında siyah bir şahin araba Tamam tamam anlıyorum ama biraz daha gayret edin Bu işin şakaya gelir yönü yok beyler O gözü dönmüş katiller iki şahidi de yakaladı Öldürülmeleri an meselesi diyorum Oğlum Yavrum Orhan'ım. Orhan Babandan sonra seni de mi kaybedecektim yavrum Şehirde ne kadar siyah şahin araba varsa çevirsinler ne kadar sabıkaların gittiği kahve, meyhane ve benzeri yerler varsa baskın yapılsın. Haşim denen o yüzü çubanlı sabakalıyı mutlaka tanıyan biri vardır. Bana sık sık bilgi verin. Aa. <gülüyor> Amosuzer ah, sanki yer yarıldı da yerin dibine giriyor. Belki de ikisini de şu anda öldürmüşlerdir. Ya Rabbi, sen bana dayanma ve tahammül gücü ver. Şey bakın elimizden geleni yapıyoruz. Ama onları yakalayacağımızdan umutluyum. İnanın bana. Bakın çocuklarda sağ salim bulacağız. İsterseniz evinize gidin yatın biraz. He? Hayır. Mümkünse burada sizin yanınızda beklemek istiyorum. Ama burası karakol. Hem ne kadar bekleyeceğimiz de belli değildi. Ben şehit bir polis karısıyım komiser bey. Gerekirse aylarca sıkılmadan usanmadan bekleyebilirim. Ha. Çocuklar saatlerdir aç Yiyecek vermeyecek miyiz onları Boşver Nasıl olsa bir iki saat sonra ölecekler Yeseler ne olur yemeseler ne olur Sahiden öldürecek miyiz onları Ne sandın ya Neden kaçırdık ki onları Peki ne zaman öldüreceğiz Patrondan emir gelince Patron dedin de Uyuşturucu iki gün sonra geliyor demişti Nereye gelecek uyuşturucu Neden soruyorsun ben de bu çetenin adamı değil miyim Bu işlere ben de bulaşmadım mı Öğrenmek bilmek benim de hakkım değil mi Sen daha yenisin aramıza katılalı Yedi ay oldu Bizim patron her şeyi herkese söylemez Yani bana güvenmiyorsunuz Patron olmalı Alo Buyur patron ben Aşim Evet Hiç kesilecek kurbanlık koyun gibi Depoda bekliyorlar <gülüyor> Olur sen gelince bitiririz işlerini. Ha malın nereye geleceği belli oldu mu acaba? Rumeli fenerine mi? İyi. Tamam bekliyoruz patron. <gülüyor> Birazdan buraya geleceğini söyledi. Yalnız mı gelecekmiş patron? Yalnız değil öbür arkadaşları da getiriyor. Neden ötekileri de getiriyormuş? Mal bu gece geliyormuş. Çocukların işini bitirdikten sonra buradan doğru uyuşturucunun geldiği yere gideceğiz de ondan. Peki çocukları ne zaman öldüreceğiz? Patron geldikten sonra... ...neyse sen burada telefonun başında dur... ...bakarsın patron arar... ...ben çocuklara bir bakayım ne yapıyor kurbanlıklar... <gülüyor> tamam... <gülüyor> Demek uyuşturucu bu gece... ...Rumel fenerine geliyor... Alo... ...yok mu Ölü ya da diri... ...ayyarabbim dayanacak gücüm kalmadı artık... ...bakın elimizden geleni yapıyoruz hanımlar... ...ama yine de en ufak bir ipucu bulamadınız komiser Bey... ...bu işin şakası yok... ...katiller cinayetlerine şahit olan iki tane küçük çocuğu da kaçırdı... ...amaçları her ikisini de öldürerek gerilerinde şahit bırakmamak... ...biliyorum beyefendi... ...bu yüzden de endişe içindeyim... ...şu anda şehrin bütün polisleri köşe bucak her yeri arıyor... Ama malum koca şehirde binlerce ev... Lanet olsun. İki küçük çocuk. iki küçük masum yavrucak... ...gözü dönmüş iki tane azılı katilin elinde. Belki de çoktan öldürdüler bir yer. Çocukları öldürdükten sonra doğru Rumeli Feneri'ne gideceğiz. Mal bir Bulgar gemisiyle gelecek... Kıyıda hazır bekleyen motorlarla malı sahile getireceğiz. Şakir, motorlar hazır mı? Üç motor hazır bir vaziyette Rumeli Feneri sahinde bekliyor patron. Güzel. En ufak bir aksilik çıksın istemiyorum. Gelecek malın değeri 500 milyarı buluyor. Şakir. Buyur patron. Mal sahile çıkar çıkmaz hemen dağıtım işini başlatacaksın. Onca malı depo edemeyiz. ...dağıtıma hemen bu gece başlamalısın. Merak etme patron, malı almaya hazır yüzlerce insan var. Yeter ki elde uyuşturucu olsun. Önce şu Haşim'in cinayetini gören iki küçük şahidin işini bitirelim. Şahitleri öldürmekle bu iş temizlenecek bir şef? Sonuçta polis sabıka kaydından Haşim'i tespit etmiş. Önünde sonunda bulup konuşturur onu. Merak etmeyin çocuklar, küçük şahitleri öldürdükten sonra... Haşim ve Tuna'nın işini de bitireceğiz Yani Haşim'i ve Tuna'yı da mı öldüreceğiz Mecburuz Şakir Böylece polis Haşim ve Tuna'nın Kimin hesabına çalıştığını öğrenemeyecek Ve biz de rahat rahat Uyuşturucu ticaretimizi sürdüreceğiz Akıllı adamsın patron Tekren bizi öldürecekler Belki de öldürmezler İyi ama polis amcalar ne yapıyor Neden hala bu katilleri yakalayamadı ki Nerede olduğumuzu bilseler muhakkak yakalarlar Ama bizi bilmiyorlar ki Biri kapıyı açıyor Yandık sonumuz geldi Hey siz bacaksızlar Gelin bakayım buraya <gülüyor> Ne yapacaksınız bize Elma şekeri vereceğiz gelin hadi Gidelim <gülüyor> Orhan Yoksa döver bizi bu adam Gelin hadi gelin çıkın dışarı bakalım. İşte patron. Benim cinayetimin iki şahidi bu bacaksızlar. Vay vay vay. Başınızdan büyük işlere kalkıştınız çocuklar. Ne yapacaksınız bize? Bizi de mi öldüreceksiniz yoksa. Çok konuşmayın. Haşim, Tuna, uçurumun kenarına götürün şunları. Olur şef. Tamam. Yürüyün hadi. Oh, Yürü. Bırakın bizi gelmek ah. istemiyorum anneciğim. Ah. Kapayın çenenizi de yürüyün hadi hadi. Şş, i̇natlaşmayın çocuklar. Ne diyorsa onu yapın tamam mı? Hadi yürüyün. Ay ay hadi yürüyün. Atın aşağıya. Bırakın Atın. Beni. Böylece her ikisinin ölümünü de kaza zannederler. Ay hadi ay bakalım gücüm. Ayşim. Ayşim. Ayşim bırak o çocuğu. Ne? Neden söylüyorsun sen Tuna? Elindeki o tabanca da ne öyle? Şaka yapmıyorum. Bırak o çocuğu. Tamam. Orhan. Yanıma gel Ellerini kaldır ve patronun oraya doğru git Hadi hey, Neler oluyor orada Neden atmadınız çocukları patron, patron Tuna hain çıktı Çocukları kurtardı Ne? Çocuklar çabuk şu koyanın arkasına saklanın çabuk. İyi ama sen de onlardan değil misin Tuna amca Susun başınızı çıkartmayın Birazdan çatışma başlayacak burada Sersenler Daha ne dikiliyorsunuz Ne bekliyorsunuz Ateş edin şunlara çabuk ateş edin! O haini de çocukları da geberdin! Sakın başınızı çıkarmayın yoksa ölürsünüz çocuklar! Neden bizi kurtardın Duna amca? Sen de o katillerle birlikte değil misin? Hayır hayır benim o kanlı çeteyle bir ilgim yok! İlanet olsun! Nerede kaldın bunlar? Biraz daha gecikecek olurlarsa hepimiz öleceğiz burada. Sen ateş etmiyorsun Tuna amca? Kurşunun bitti evlat. Eyvah İşte şimdi mahvolduk. Ne yapacağız peki? Ah! Şükürler olsun yarabbi tam zamanında geldiler. Tuna amca bu sen? Evet evlat polis arabalarının sesi. Bizi kurtarmaya geliyorlar. İyi ama polis bizim burada olduğumuzu nasıl öğrendi? Ben haberdim. Tebrik ederim Tuna. Senin sayende son yılların en büyük uyuşturucu tacirlerini yakaladık. Tam zamanında yetiştiniz efendim. Biraz daha gecikseydiniz bizim yerimize burada cesetlerimizi bulacaktınız. Keşke bize çok daha önce bu katillerin çocukları sakladığı yeri söyleseydin Tuna. O zaman da bu gece gelecek olan uyuşturucunun yerini öğrenemezdim amirim. ...benim amacım sadece bir fırıncıyı öldüren katili yakalamak değil... ...her gün, her saniye kanlarına zehir vererek... ...yüzlerce, binlerce genci öldüren katilleri yakalamaktı efendim. <Gülüyor> Büyük bir operasyonun gerçekleşmesine sebep oldun evladım. Bir de iki günahsız ama cesur çocuğun hayatını kurtardın. Bak, zavallılar aileleriyle nasıl sarmaş <Gülüyor> dolaş olmuş görüyor musun? <Gülüyor> Ay, aşk olmadım, <Gülüyor> şahit adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.